Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İzmir Güzelbahçe Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarında devrim gibi bir karara imza attı. Güneş enerjisi ile elektriğini üretecek şekilde projelendirilen inşaatların inşaat ruhsatlarından aldığı ruhsat harcında %25'e varan indirimler yapılmasını kararlaştırdı. Seçim vaatleri arasında Güzelbahçe'de güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretimi olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Seçimden sonra bazı park ve spor tesislerinin aydınlatmasını güneş enerjisiyle yapmaya başladıklarını, belediyeye ait kültür merkezinin ise yine elektrik gereksinimini güneş enerjisiyle karşıladıklarını anlattı. Bu öncü projelerden sonra yeni yapılacak binalara ruhsatlandırma döneminde güneş enerjisi sistemlerinin projelendirilmesi ve yapılması konusunda çalıştıklarını belirten İnce, günümüzde güneş enerjisinden geniş ölçüde yararlanan iki sistem var. Bu sistemlerden biri güneşin ısıtma etkisinden yararlanarak sıcak su üretmek. Diğeri ise ışığın taşıdığı enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik sistem. Güneş kolektörü ile su elde etmek için sistem kuranlara inşaat oturma ve ruhsatında %10 enerji üretmek amacıyla panel kurarak inşaat yapmak isteyenlerin ruhsat harçlarında ise %25 oranında indirim yapacağız dedi. Bu kararı alarak hem vatandaşın yatırım maliyetlerini hafifleterek bu sistemleri kurmaya teşvik etmek hem de ileride çıkabilecek hukuksal tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa İnce, kurdurmayı planladıkları ışığı elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik sistemlerin 3 gün güneş görmesi de yeterli enerjiyi depolayacak jel akülere sahip olduğunu belirtti. İnşaat ruhsatı vatandaşla aramızdaki sözleşmedir. Taraflar sözleşmeye uymak ve bu sistemleri bize onaylattığı projesini gerçekleştirmek zorunda. Eğer güneş enerjisi konusunda projesinin gereklerini yerine getirmezse oturma ruhsatı harçları alınırken inşaat ruhsatı döneminde yapılan indirimler geri alınacak diyen ince henüz kararın çok yeni olduğunu bu nedenle önlerine gelen başvurular olmadığını belirtti ancak kısa sürede. Yapılacak inşaatlar için başvuruların başlamasını beklediklerini anlatan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce bu dönemde projeleri görüp değerlendireceklerini bu nedenle meslek odalarından özellikle de makine mühendisleri odasından yatırım maliyetlerini olabildiğince azaltmak için destek beklediklerini belirtti. Yatırım maliyetleri yüksek olsa da bunun kısa sürede düşen elektrik faturaları ile çıkartıldığını söyleyen İnce. Eski binalar içinde güneş enerjisi sistemleri kurmaları açısından teşvik etmeyi düşündüklerini ancak henüz bunu nasıl yapılacakları konusunda bir kararları olmadığını belirtti. WWF Türkiye ile birlikte yürütülen Yeşil Nesil Restorancılık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla bir yılda 6 törn gübre elde edildi. Geçtiğimiz yıldan beri restoranlarda topladığı gıda atıklarını toplayıp kompostlaştırarak gübreye dönüştüren Beşiktaş Belediyesi bu yöntemle parklarda kullanılmak üzere ayda 500-600 kilogram gübre ürettiklerini açıkladı. Deniz Aytekin'in Yeşil Liste yer alan haberine göre uygulanan proje kapsamında restoranlardan çıkan yemek atıklarıyla kapalı kutu kompost makinesine besleme yapılıyor ve yaklaşık 3-4 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost elde ediliyor. Daha sonra elde edilen bu kompost toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşüyor. Yararlı ve besin yönünden zengin olarak gösterilen kompost çevre dostu olması yönüyle dikkat çekiyor. İstanbul özelinde evsel atıkların yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülüyor. Beşiktaş Belediyesi ise özellikle restoran atıklarının değerlendirilmesi için ilçe genelinde kapsamlı sistem kompost cihazlarının yerleşimine 2015 yılında başladı. İlki Ulus Parkı civarına yerleştirilen kompost cihazı haftalık... 400 kilogram organik atık ve 100 kilogram pelet beslemesiyle aylık 500-600 kilogram kompost elde sağlıyor. Cihazda sisteme eklenen bir biofiltre ile koku oluşumu da engellenmiş durumda. WWF Türkiye ile birlikte yürütülen Yeşil Nesil Restorancılık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar bir yılda hem 6 ton gübre elde etmiş oldu hem de atıkların geri kazanılmasıyla yılda 36 ton karbondioksitin salımı engellendi. Doğal Varlıkları Koruma Konseyi'nin yani NRDC'nin raporuna göre dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkeler başka yerlerdeki kömürlü termik santrallere, kömür madenciliğine ve altyapısına milyarlarca dolar yatırıyor. Dünyanın en büyük kirleticileri bir yandan Paris Antlaşması'nı onaylayıp karbon salımını azaltma taahhütleri verirken diğer yandan başka ülkelerdeki karbon kirliliğinin önünü açıyor. Geçen 9 yılda kömürün gelişimi için toplam 76 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Önümüzdeki dönemde 24 milyar dolarlık kirli yakıt finansmanı daha planlanıyor. Karbon kapanı, uluslararası kömür finansmanı Paris Antlaşması'nın ve temiz enerjinin önünü tıkıyor başlıklı rapor. 14 Kasım'da Fas'taki iklim zirvesinde açıklandı. Kömür finansmanından en fazla pay alan ülkeler Endonezya 11 milyar dolar, Vietnam 10 milyar dolar. Ve Güney Afrika 7 milyar dolar. Rapordaki diğer ilginç tespit ise Endonezya ve Güney Afrika'nın kömür finansmanının %2'sinden faydalanmış olması. Bu tespit fakir ülkelerin enerjiye erişimini arttırma yönündeki açıklamaları da çürütmüş durumda. Ayrıca ortaya çıkan rakamların gerçek değerlerin altında olabileceği belirtiliyor. Çünkü şeffaf olmayan kurumlar fosil yakıtlara verilen desteği de saklıyorlar. NRDC uluslararası iklim salonucusu ve raporun yazarlarından... Hanken, bir öyle bir böyle davranarak iklimi kandıramazsın. Bu ülkeler bir yandan iklim değişikliğiyle mücadele etmeleriyle övünürken, diğer ülkelerde kömürün inanılmaz derecede büyümesine finansman sağlamaları kabul edilemez, dedi açıklamasında. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.